PKK Hareketi Eleştiri-Öz Eleştiri ve Yeniden Yapılanma A. PKK'nin Kısa Tarihçesi için Değerlendirme taslağı. 1. Birinci PKK'lleşme Hamlesi PKK'nin temelinin atılmasının 31. yıl döneminde kapsamlı bir değerlendirme, eleştiri-öz eleştiri ve yeniden yapılanma ihtiyacı yakıcı bir sorun ve yerine getirilmesi gereken temel bir görevdir. Amatör bile denilemeyecek bir tepki grubu olarak 1973 Nisanında Ankara Çubuk Barajı kıyılarında kah ayakta kah oturarak ayrı bir Kürdistan grubu olarak hareket etmenin daha doğru olacağını, bunun temel nedeninin de Kürdistan'ın klasik sömürge bir ülke olmasından kaynaklandığını bir sır gibi ilk defa 6 kişilik gruba toplu olarak ifşa ederek başlamış bulunduk. Daha önce tek tek doğrulara açıklama tarzını toplum yapma tarzına dönüştürmek ilk başlangıç olarak değerlendirilebilir. Bu tarzın örgütlenmeye götürme gibi bir özelliği vardır. 1974-75-76 yılları grubu Adyöt, Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği, çatısı altında geliştirme dönemiydi. 1977 Mart'ında Ankara'dan Kürdistan'a yaptığım Ağrı, Doğu Beyazıt, Kars, Digor, Dersim, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Urfa ve Antep gezi ve toplantıları grubun ülkeye taşırılması anlamına geliyordu. Ardından Ankara'ya dönüş ve Haki Karer'in Antep'te toplantıdan üç gün sonra şehadeti bir şok etkisi yarattı. Buna verilen yanıt partileşme biçiminde adım atılması oldu. Aynı yılın sonunda Antep'te program taslağını hazırladım. 1978 yazına doğru iç ihanet yüklü belalı bir evlilikle büyük ihanete uğramış Kürdistan'ın merkezi Diyarbakır'a uçtuk. 27 Kasım'da pisköy'ünde 22 kişilik amatör grubumuzla partileşme sözü verdik. Partileşme ünvanı altında kentlerde fazla yaşanlanmayacağı anlaşılıp hem dağ hem de Orta Doğu seçeneklerinin kullanılması gereği doğduğunda adeta ikinci bir Hazreti İbrahim hicreti halinde 1979 1 Temmuz'undan itibaren Urfa'dan Suriye'ye oradan eski Kenan ellerinde özgürlük aramaya doğru yola çıkıldı. ...15 Ağustos 1984'e kadar geçen yaklaşık 10 yıllık sürecin hangi ideolojik ve politik ortamda ve nasıl geçtiğini daha yakından görmek gerekir. 1970'ler kapitalist sistem tarihinde önemli bir kırılmanın baş gösterdiği dönemin başlangıcıdır. Sistem 2. Dünya Savaşı'ndan kendini toparlayarak çıkmış... ABD'nin öncülüğü kesinlikle kazanmış, Avrupa yeniden ayağa kalkmış, Japonya bir uzak doğu devi olarak doğmuştu. Real sosyalist sistem zirveye tırmanırken ulusal kurtuluş hareketleri en güçlü dönemlerini yaşıyordu. Tam bu noktada 1968 gençlik hareketleri yeni bir zihniyet devrimi başlatıyordu. Böylesine zirveye ulaşmış bir tarihsel toplumsal sistemin kaotik bir sürece girmesi şaşırtıcı olabilir. Ama zirveden sonraki bir adımın düşüşün başlangıcı olduğunu hatırlarsak gerçek bir kaos sürecinin doğduğu ve etkilerini hızla yaydığı kabul gören temel bir görüştür. Bugün geriye yönelik olarak baktığımızda bunun altında yatan temel etkenin re-sosyalizm, ulusal kurtuluş ve sosyal demokrasinin 150 yıllık devlet odaklı hareketlerinin amaçlarına ulaşmalarına rağmen halk yığınlarına vaat ettiklerini gerçekleştirmekten uzak olduklarının anlaşılması olduğu görülecektir. Bir kez daha Hristiyanlığın mı Roma İmparatorluğunu pet ettiği yoksa tersinin mi doğru olduğu ikilemi doğmuştu. Belki ikisinde de doğruluk payı vardı. Hristiyanlık imparatorluk kültüyle Sentez kurduğunda Ortaçağ feodalizmini doğurmuştu Eşitlikçi ve barışçıl olmasa da Farklı bir toplumsal sisteme Erişildiği söylenebilirdi Ama özündeki özgürlüğü Eşitliği büyük oranda yitirdiği de Bir gerçekti Kapitalist sistemin vahşi evresi Diyebileceğimiz döneminde Doğan sosyalist sosyal demokrat Ve ulusal kurtuluş akımları Sonuçta sistem bağlantılıydılar Ondan doğmuşlardı Şüphesiz tümüyle sistemin yedek akımları olarak hazırlandıklarını söylemek gerçekçi olmaz. Ama sistemin rasyonellitesini, yaşam tarzını aşma diye bir sorunları olmadığını, olsa da söylemde kaldığını bugün rahatlıkla söyleyebiliriz. Eşitlikçi, özgürlükçü ideolojilerin kökeni sınıflı ve hiyerarşik toplumun dışındadır. Komünal ve demokratik duruş özleminden doğarlar. Fakat sürekli sınıflı ve hiyerarşik toplumca ya zorla ya tavizler karşılığında özlerini yitirmeye dek yozlaşlıklarına dair birçok tarih örneğini de bilmekteyiz. Bugün real sosyalist ülkelerin çözülüşünü, ulusal kurtuluş sonrası devletlerin içine düştüğü bunalımı ve sosyal demokrat hükümetlerin muhafazakarlıklarından pek farklı bir yanları kalmadığını göz önüne getirdiğimizde, bu akımların sistemin birer mezhebi olmaktan öteye gitmediğini daha rahatlıkla belirtebiliriz. 1970'ler bunalımı, sistemin artık bu yedek mezheplerden yeterince yararlanamayacağının açığa çıkmasıyla yakından bağlantılıdır. 1968 Gençlik Hareketi de özünde bu gerçekliği ifade eder. Umdukları sonuçlar doğmamıştır. Her üç akım iktidara geldiği halde vaat ettiklerini gerçekleştiremiyorlardı. Yeni bir kapitalist sınıf ve bürokrasi doğurmuşlardı Klasik kapitalizmden çoğu yönden daha da geriydiler Yol açtıkları bunalımlar özgürlüksüz ve eşitliksiz eleştirdikleri sistemi adeta yeniden arattırıyordu Bu gerçeklik kapitalist devletin meşruiyeti için ciddi bir tehditti Artık kitleleri etkileyebilecek ciddi yeteneklerden yoksun kalacaktı Halk muhalefetleri devlet odaklı olmayan akımlara yöneleceklerdi 1968 devrimciliği birçok eksiklik taşısa da bunun yolunu açmıştı. Yeni soldan tutalım, feminizm, ekolojik hareket ve yerel kültür akımlarına kadar geniş bir yelpazede devlete karşı yeni bir muhalefet tarzı gelişti. Sistemin kauza girmesinde en temel etken buydu. Diğer yandan artan çevre sorunları, tavizler politikası sonucu, ücretlerin yükselişi, yığınların yoksulluğundan ötürü talep yetersizliği, ...maliyet ve arz fazlalığına yol açıyordu. Sistemin iç çelişkileri ABD, Avrupa Birliği, Japonya ekseninde artmıştı. 1980'ler sonrası neoliberalizm bu yeni kaotik bunalıma çare olarak görüldü. 1990'da Sovyetlerin çözülüşü sistem için başarı değil bunalımı arttırıcı bir etkendi. Neoliberalizmin yeni küresel hamlesi bu koşullar altında gündemleşti. ...tekelleşen medyanın ağır bombardımanı altında sahte paradigmalar üretilmeye çalışıldı. Sistem için yeni hedef belirlemeye yönelik teorik inşalar hızlandırıldı. Komünizm yerine uygarlıklar çatışması revaçta olan görüştü. Özellikle İslam adı altındaki coğrafyada kurulu rejimlerin sistemin çıkarlarıyla bağdaşmazlığı gittikçe öne çıkıyordu. 1970'lerin başlarında dünyada bu yönlü büyük gelişmeler yaşanırken... Türkiye'deki sol ve Kürt ulusal sorunu bağlamındaki Kürt hareketi, klasik sol ve milliyetçi eğilimi pek aşamamıştı. Dünya oldukça geriden takip ediliyordu. Türkiye solu, Sovyet, Çin, Arnavutluk ve Avrupa komünizmi kanalından beslenirken, cılız bir aydın hareketi olan Kürt solu, ilkel Kürt milliyetçiliği ve Türk sol etiketli bir karmaşayı yaşıyordu. Bu dönemde şahsen her iki eğilimle de ilgilendim. Sempatizan olmaya çalıştım. Devgen çıkışlı THKPC'ye sempatizanlığım önde olmakla birlikte Kürt sorununa daha kapsamlı yaklaşım gösteren bazı örgütler ilgimi çekmeye devam ediyordu. THKO önderi Deniz Gezmiş'lerin idam sehpasındaki Kürt Türk özgür kardeşlik vurgusu sürekli bağlı kalınması gereken bir mesajdı. Bunun yanında 1970'te İstanbul DDK üyesi olmuştum. 12 Mart fırtınası estiğinde böylesi karmaşık örgüt ortamında her an kanun dışına çıkabilirdim. Nitekim Mahir Çayanlar'ın Mart 1972'de şehadeti sonrasındaki siyasal bilgiler fakültesi boykotuyla içeri alınma ve 7 ay sonra tanık yetersizliğinden çıkışla birlikte umduğum örgütlenmelerin iç açıcı olmadığını bizzat görerek yeni bir örgütlenmeye gitmenin daha doğru olacağına kanaatine vardım. 1973 baharında Ankara'da bağımsız bir örgütlenmeye gitme kararlılığı sahip olunan olanaklardan ziyade anlam itibariyle önemliydi. Ne ilkel Kürt milliyetçisi bir eğilim ne de sosyal şoven dediğimiz özünde Türk milliyetçisi bir sol eğilim değil kendine özgü bir tarih ve güncellik yorumuyla Kürdistan devrimcileri olarak çıkış yapmak daha uygun geliyordu. Bu çizgisel bir değişiklikti ve önemi her geçen gün daha iyi ortaya çıkacaktı. Ne tahakkümcü hakim ulus eğilimleri içinde ne de tahakkümcü ulus iktidarının bir uzantısı olan işbirlikçi Kürtlerin eğilimi ilkel milliyetçilik içinde ideolojik olarak erime olmalıydı. Politik olarak inisiyatif kazanma özgür bir kimlik kazandırıyordu. Bu tercihin doğru olduğuna inanıyorum. Kürtleri dolayısıyla katkıları ölçüsünde diğer halkları özgür halk olma bilincine götürecek özellikleri barında taşıyordu. Hem ezen hem de ezilen ulus milliyetçiliğine kapılmadan özgür halk kimliğini hedeflemek, dünya çapında kapitalizmin mezhepleri haline gelen real sosyalizm, ulusal kurtuluş ve sosyal demokrat sapmalarına karşı da yerinde ve zamanında bir güvenceydi. Doğru bir zihniyet gelişimi kadar demokratik siyasete götürecek yol olma özelliğine de sahipti. Ulusal kurtuluşa aşırı vurgu yapmak belki bir sapmaya yol açabilirdi bunda ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesinin dogmatik yoruma etkiliydi. Her ulusa bir devlet, ilkesinin biricik ve tek doğru yorumu olarak anlaşılıyordu. Real sosyalizmin iktidar anlayışından da kaynaklanan bu durum, çizginin yaratıcılığını engelliyordu. Fakat 1978'de PKK olarak ilan edilme, bu sapmanın daha fazla gelişmesini önledi. Tipik bir Afrika Ulusal Kurtuluş Hareketi haline düşmek yerine, ...halk özgürlüğüne dayalı bir çizgi olmak konumunu daha da güçlendi. Gelişme dünya çapındaki sol dönüşümlere çok bilinçli olmasa da denk düşüyordu. Geleceği olan bir çizgi olma şansını bağrında taşıyordu. Net ve derinlikli olmamakla birlikte çizginin ideolojik boyutunun gelişmeye açık olması... ...büyük ve kalıcı sapmalara düşmesini engelliyordu ısrarla temsil ettiğimiz sosyalizme bilimsel sosyalizm dememiz sosyal bilime olan ilgiyi açıklayabilir. İdeolojik katılaşmadan kaynaklanabilecek gerçeği yeterince görmeme hastalığına karşı tedbirli olmaya çalışıldı. Fakat sosyal bilimin kendisinin yaşadığı ağır problemler, daha yeni yeni kültür, ekoloji ve kadın sorununa ilgi duyması yine de çizginin önemini kanıtlar. Çizgi, sosyal bilim karmaşasından alıkoymakla özgürlük ve eşitlik idealini daha canlı ve öncül kılıyordu. En azından sosyalizmin ve sosyal bilimin yaşadığı krizin tahribatları çizgiyle sınırlandırılabildi. Türkiye'nin diğer sol çizgileri bu yeteneği gösteremedikleri ve dogmatik karakterde kof bir bireysel liberalizm arasında gidip geldikleri için marjinalleşmekten kurtulamadılar mezhepleşmenin daha küçük odakları haline gelmekle politikleşme şansını da başından yitirmiş oldular. Kürt solu denen grupçuklar yine aynı süreci daha silik yaşadılar. PKK çizgisinin politikleşme şansı ideolojik özellikle yakından bağlantılıdır. Nitekim ona taban teşkil edebilecek halkla hızla ulaşabilmesi bu gerçeği kanıtlar. Dar bir ulusçuluk veya sınıfçılık hastalığına tutulsaydı diğer örneklerde görüldüğü gibi marjinalleşmekten o da kurtulamayacaktı. Derinliğine bir politikleşmenin yaşadığı bilinmektedir. Bunu kadrolaşma sorununa bağlamak gerekir. Kadronun kendisi mevcut biçimlenişinden ötürü bir engel konumundaydı. Daha sonra re-sosyalizmi çöküntüye götürecek temel etkenlerden biri olarak kadro sorunu çözümlenmeden yapılacak tüm siyasal belirlemeler ve örgütlemeler işlevsiz kalmaktan kurtulamayacaktı. Politik çizgi kadar onun örgüt modeli gelişmeye uygundu. Kendini savunma anlamında meşru silahlı savunmanın dönem itibariyle doğruluğu savunulabilirdi. Ama bunu isteyebilecek kadronun olmayışı çizginin sürekli kırık vermesine yol açtı. Örgütsel krizle diyebileceğimiz sorunlar aşılmak istendi. Sınırlı bazı gelişmelerin sağlanması esasında hareketin kitleselleşmesinden kaynaklanıyordu. Çizginin daha büyük gelişmeler sağlaması profesyonelliği gerektiriyordu. Pekin'in politik çizgisinde aydınlatılması gereken en önemli konu ayrı bir devlet içerip içermediğine ilişkindir. Bağımsız Kürdistan sloganı çok kullanılmasına rağmen bunun bağımsız bir devlet anlamına geldiğini söylemek zordur. Konuyu en yakından yaşayan biri olarak genelde devlet, özelde Kürdistan devleti kavramını derinliğine düşünüp tartıştığımızı söylemek doğru olmaz. Ütopik anlamda bir eğilim olsa da realist açıdan gündemleştirilmesi fazla ilgi çekmiyordu. Bunun isteyip istememeden çok çözüm değeri hakkında net olmamaya dayandığını sanıyorum. Devlet sahibi olmanın çözüm demek olduğu kesin değildi. Teoride de bu sorunun tartışmalı olduğu biliniyordu. Demokratik, sosyalizm mi, proletarya diktatörlüğü mü sorusu sürekli kafa karıştırıyordu. Dünya çapında yaşanan devlet haline gelmeyle emekçilerin ve halkların sorunlarının çözüm bulamadığı görüşü de etkileyiciydi. Bütün bunlar ayrı devlet üzerinde yoğunlaşmayı çekici kıldığı gibi altından çıkılması güç sorunlar yaratacağını da hissettiriyordu. Ayrıca Türkiye ve Orta Doğu koşullarında Kürt devleti kurmanın zorlukları kadar ortaya çıkaracağı yeni sorunlar konuyu daha da nazik kılıyordu. Sonuç olarak devlet yerine statüsü tam kestirilemese de ana vatan olarak Kürdistan kavramı daha çok tercih edildi. Temel slogan olarak seçilen bağımsız demokratik ve sosyalist Kürdistan deyiminde de açık bir devlet tercihi bulunmadığı anlaşılabilmektedir. Ortalama ve en gerçekçi devrimci kavramın özgür Kürdistan biçiminde somutluk kazanabileceği tahmin edilebilirdi. Kürdistan devrimcileri eşittir özgür Kürdistan yanlıları olarak tercüme edilmesi daha doğru bir yorum olabilir. Bu sorunun önemi daha sonra ortaya çıkacaktı. Özellikle 1990'ların başında ilan edilen Federe Kürdistan Devleti ve PKK direnişinde yaşanan özgür alanlar devlet iktidarı konusunda daha çok düşündürüyordu. Devlet sorununun sosyalist ideolojide de tam çözümlenmemesi bulanıklığı arttırıyordu. Fakat sorunun ağırlaşmasında ulusların kendi kaderini tayin hakkında her ulus için bir devlet düşüncesi temel rol oynuyordu. Devlet deyince de işin içine zor ve savaş giriyordu. Meşru savunma gereği savaş değil, politik amaç için genel olarak savaşın mubah görülmesi konuyla bağlantılı diğer önemli bir sorundu. Savaş, hem de uzun süreli bir savaş olmadan, ulusların kurtulamayacağı, uluslar kurtulmadan sınıfsal kurtuluşunda olamayacağı bir stratejik düşünce olarak benimseniyordu. Tüm özgürlük mücadelesi tarihinde, Büyük sapmalara yol açan bu savaş ve iktidar sorunları PKK'nin de giderek daha çok gündemine girecekti. Devletin bu dönemde üzerimize gelişi, genel olarak solun ve kürtçülüğün gidişatının bir parçasıydı. Farklı bir konum gerektirecek bir durumda yoktu. Özgün ve uzun süreli bir direniş odağı olabileceği düşünülemezdi. Bütün göstergeler askeri bir darbenin gelebileceğini gösteriyordu. Yapılacak iki tavır vardı ya dağlara açılmak ya da yurt dışına Ortadoğu'ya çekilmek. Aslında iki tavrada yönelindi. 1979 sonlarında hareket ciddi kayıp vermeden her iki yöne çekilmenin bütün olanaklarına sahipti. Çekilmeler yavaş yavaş gerçekleşiyordu. Mazum Doğan ve Mehmet Hayri Durmuş gibi bazı talihsiz yakalanmalar dışında ciddi bir kayıp yoktu. Hareket olunabilmiş, parti ilan edilmiş ve varlığını uzun vadeye yayabilecek konumlara ulaşılmıştı. Dolayısıyla 12 Eylül darbesine karşı öngörülü olunabildi. Ve 1980 askeri darbesi gelmeden gereken yapıldı. Yurt dışına açılımda uzun vadede düşünülmüyordu. Birkaç düzinelik askeri kadro eğitimiyle uzun vadeli gerilla ile kurtuluşa kadar savaşmak bir devrim kanunu gibi yorumlanıyordu. Her şeyin planlandığı gibi yürüyeceğine inanılıyordu. 1980 sonrası Orta Doğu'da öngörüldüğü gibi birkaç grup eğitilip ülkeye yönelindi. Bazı siyasi cephe çalışmaları, faşizme karşı Birleşik Direniş Cephesi yapıldı. Fakat işlerin istendiği gibi yürümemesi bazı teorik çalışmaların yapılmasını gerektiriyordu. Bu amaçla 1981'den itibaren önce Kürdistan'da kişilik problemi, parti yaşamı ve devrimci militanın özellikleri, hemen ardından Kürdistan'da zorun rolü, ve örgütlenme üzerine atlı kaset konuşmaları yapılarak kitaplaştırıldı. PKK 1. Konferansı 1981 ve 2. Kongre 1982 çalışmaları da yapılarak ülkeye daha esaslı ve kalıcı yönelmeye çalışıldı. 1982 İsrail-Filistin Savaşı bu süreci daha da hızlandırdı. Aslında İran devrimiyle oldukça elverişli koşullar yaşayan Doğu ve Güney Kürdistan'da üstlenme ve çalışma yürütmenin daha uygun olacağı ortaya çıkmıştı. Bu düşünülmedi değil. Orada Siverek çatışmalarından deneyim sahibi olan Mehmet Karasungur arkadaş bulunuyordu. Gerekeni yapabilecek durumdaydı. Ama 1983 Mayıs'ında dürüstlüğü ve amatörlüğünün kurbanı olarak şehit düşmesi ciddi bir talihsizlikti. Boşluğu doldurmak için 1982'de alana gönderilen Duran Kalkan ve Ali Haydar Kaytandan beklenen çizgiyi güneyden yönlendirmek ve oturtmaktı. Bundan daha önce 80'de Kemal Pir ve Mahsum Korkmaz önderliğinde Botandan Dersme kadar sürebilecek bir direniş hattı tutturmaları için de genel bir perspektife sahip bulunuyorlardı. Kemal Pir'in talihsiz yakalanması 1980 Temmuz ciddi bir kayıptı. ...asıl çıkış yapması beklenen... ...duran kalkanların konumu... ...ilk defa çizgiyle oynama gibi... ...bir endişeye yol açıyordu. Hatırladığım kadarıyla şöyle diyordum. Orta Doğu'da yapılanı tekrarlamak... ...eşeğini boyayıp... ...sahibine tekrar satmak gibi bir şeydir. Beklenen çıkışların olmaması... ...Diyarbekir cezaevinde... ...Mazlum Doğan'ın... ...Nevroz'da yaptığı eylem... ...ve ardından Ferhat Kurtaylar'ın... ...kendilerini yakmaları... ...Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuşlar'ın... Ölüm orucundaki şehadetlerinden duyduğumuz endişe ve sorumluluk halimize öfkeye dönüşüyordu. Bu amaçla ilk defa 1984 Ocağı'nda sınırlı sayıda merkezi bir kadroyla yapılan toplantıda bazı arkadaşların Duran Kalkan ve Cemil Bayık başta olmak üzere durumu isim verilerek ağır eleştirildi.